يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فرحا عظيما أما باعدو فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Rabbim, Senin kitabını okuyan ağızlara, Resulünün sünnetini okuyan ağızlara azap etme. İnfak eden elleri azap etme. Senin yolunda yürüyen ayaklara azap etme ya Rabbi. Evet. Bugünkü sohbetimizin konusu ibadet ederken kişinin dikkat etmesi gereken hususlar. Allah Azze ve Celle biz insanlığı hepimizin de bildiği gibi kendisine kulluk etsinler diye yaratmıştır. Zahirat Suresi'ne yüce Rabbimiz Es-sa'idu billah, bismillah ve ma halaktul cinne vel inse illa li'abudun. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım, buyuruyor. Yani beni birlesinler diye. İbadete beni birlesinler diye. Ve Kul Rabbine karşı görevini yerine getirirken şüphesiz ibadetinde ibadetin Allah Azze ve Celle katında kabul edilmesi için ibadetinde zevk alabilmesi için ibadetinden zevk alabilmesi için ibadetinde devamlı olabilmesi için ibadetinin ihlaslı bir şekilde olabilmesi için dikkat etmesi gereken belli noktalar var. Neden böyle bir sohbeti seçtik? Bu sohbet hiç şüphesiz. Küçüğü olsun büyüğü olsun kadını olsun, hangi cemaatten olursa olsun. Eğer Müslümanın diyorsa bir kişi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, İslam'ı seçmiş ise, Rabbine kulluk etmesi gerektiğini biliyorsa bilmesi gereken hususlardır. Hiç istisnasız. Herkese hitap eden, herkesi yakından ilgilendiren bir sohbet. Bunu seçtik. İnşallah Rabbin'den sizlere en güzel şekilde anlatmamı Sizlerin de en güzel şekilde dinleyip istifade etmenizi istiyorum Hatta bazı kardeşlerime yani görüşebildiğim kardeşlerime rica ettim kalem kağıt getirin Bu sayacağımız noktaları not alın Vallahi bunlar gerçekten bize çok yardımcı olacak Yani hayatımızda şöyle bir baktığımız zaman genel olarak Müslüman kardeşlerimize bizlere baktığımız zaman Kimisi gerçekten çok ibadetle meşgul olmasına rağmen ya ihlasın eksik olduğunu görüyoruz. İhlaslı olduğunu görüyoruz ama Resul aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olmadığını görüyoruz. Ve hatta ikisi de var ama belli bir zamana kadar sürüyor sonra gevşeklik olduğunu görüyoruz. İşte bu müşkilatların hepimizi ilgilendiren bu problemlerin ortadan kalkabilmesi için çok önemli yedi tane madde sayacağız. Bunları inşallah iyi kavramaya çalışalım, anlamaya çalışalım ve derhal hayatımızda tatbik etmeye çalışalım. Evet, yine bu sohbet... E, Büyük, değerli ailelerimizin sohbetlerinden derlediğimiz bir sohbet. Yani bize ait değil. Biz sadece naklediyoruz, onu da bilin. İnşallah elimizden geldiği kadar topla toparlamaya çalıştık. İnşallah günden gerçekten beni muvaffak kılmasını diliyorum. Siz de aynı şekilde istifade etmenizi istiyorum. Dediğim gibi, Yüce Rabbimiz bizlere, bize ibadet etmekle, bize ibadeti emretmiş. Ve el rızasına uygun ibadet edersek kabul edeceğini Yüce Rabbimiz kitabında Resul Sallallahu Aleyhi Vesselam sünnetinde bildirmiştir. Nedir bu maddeler? İlk başta şöyle kısaca bir sayalım sonra şerh edelim inşallah gücümüze nispetinde. Birincisi ibadet ederken, Rabbimize kulluk ederken bilerek kulluk etmemiz lazım. İlim. Hepinizin belki. Şimdi bunları saydığım zaman diyeceksiniz, Subhanallah biz bunları biliyorduk ya. Duymuştuk biz bunları. Evet hepiniz duydunuz belki ama bu şekilde toplu bir şekilde toparlanmış bir şekilde aktarılmadı belki. İnşallah onu bugün biz yapacağız. Birincisi ilim. Rabbimize kulluk etmek istiyorsak muhakkak bilmemiz lazım. ibadeti bilmemiz lazım. İbadeti bilmemiz lazım. Kulluğu bilmemiz lazım. Ne ile emrolunduğumuzu bilmemiz lazım. Ve yine çok önemli bir husus, kardeşlerim hiç şüphesiz, ibadet ederken, ibadet gayret isteyen, yardım isteyen bir meseledir. Ve bu konuda özellikle ibadet konusunda Allah Azze ve Celle'den yardım istememiz lazım. Vallahi Rabbimiz eğer bize yardım etmezse, Rabbimiz bizi muvaffak kılmazsa hiçbirimiz hiçbir şey yapamayız. Başarılı olamayız. İbadetleri istediği şekilde yerine getiremeyiz. O yüzden her şeyden önce Rabbimizden yardım isteyeceğiz. Rabbimizden bizi kendisine kulluk etmemiz için bize güç vermesini, yardım etmesini dileyeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizim için en güzel örnek. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her sabah namazı, evet Allah Resûl sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Ya Muaz Allah için seviyorum. Her namazın arkasında Allah'ın seni zikretmek için, sana şükretmek için, sana en güzel şekilde kulluk edebilmem için bana yardım et de diyor. Tabii ki, Subhanallah. Allah Azze ve Celle bize yardım etmezse biz nasıl kendisine kulluk edeceğiz? Allah azze ve celle bizi muvaffak kılmazsa biz nasıl hayırlı işlerde meşgul olacağız? Öncelikle bu noktaları saymadan önce onu bilmemiz lazım. Yardım Allah azze ve celleden. Allah azze ve celleden isteyeceğiz. ibadet ve dualara icabet edilen vakitlerde, zamanlarda, yerlerde isteyeceğiz ve Rabbim bizi inşallah muvaffak kılacak. İlim dedik. 1. madde ilim Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi'nde şöyle buydu muhakta, Estağfirullah, Bismillah, فَعْلًا اَنَّهُ لَا إِلَٰهِ اِلَّا Ey Muhammed, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Bil. Ondan sonra günahlarına tebbi et. Bir insan bilmediği bir şeyi nasıl tamir edebilir? Bir insan bilmediği bir şeyi nasıl doğruluğunu, ayrı, ayrı, yanlışını ayırt edebilir. Bir insan bilmeden nasıl Rabbinin kendisinden nasıl bir kulluk istediğini bilebilir. Allah Azze ve Celle bizi kullukla, bize kulluğu emrettiyse, elbette nasıl kulluk etmemiz gerektiğini bize ne yapmıştır? Bildirmiştir. Bunun tek yolu var, o da vahye bakmak, vahye dönmek, Kur'an ve sünneti asıl olmak ve Rabbimizin bizden istemiş olduğu kulluğu öğrenmek. Yine peygamber efendimizin Rabbinden ilim istediğini görüyoruz. İlmini arttırmasını istediğini görüyoruz. Halbuki peygamber efendimiz kesinlikle ne malının çoğalmasını, ne emirin, ne başka bir şeyin çoğalmasını istememiş Rabbinde. Ama ilmin çoğalmasını istemiş. Nasıl buyuruyor önce Rabbimiz? وَقُوْ رَبِّزِلِنْ يَعِلْمًا De ki Rabbim ilimi arttır. Vallahi ilim olmazsa hiçbir şey olmaz. İlim olmazsa aynı Hıristiyanların yaptığı gibi, o kadar ibadet etmelerine rağmen, o kadar kulluk etmelerine rağmen belki rahiplerin ama biliyoruz ki hiçbir faydası olmayacak. Belki onlar sapıtanlardır. Ne için? Çünkü ilim üzere değil de kendi ve he kendi heva ve hevesleri üzere amel ettikleri için Allah Azze ve Celle'nin kendilerinden istemediği şekilde kulluk ettikleri için ibadetleri Allah katında geçerli olmayacaktır. O yüzden ilim, ilimden kastım şudur değerli kardeşler, ilimden kastım Kur'an ve sünnettir. İlimden kastım bizleri cennete götürecek ilimdir. Yoksa şu andaki ilimden kastımız tıp değil, hendese değil, farklı ilimler değil. İslam, dini ilimler, Kur'an ve sünnet ilmi bizi cennete götürecek bizleri cehennemden uzaklaştıracak ilim. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine her sabah namazından sonra güne başlarken Rabbinden şunu istiyor. Şu şekilde Rabbine dua ediyor. Allahümme İni asâluk âlimenâfîat, ve ısvan tayyibat, ve âmela müteqabbelat. Rabbi senden faydalı inin temiz rızık kabul olunmuş amel istiyorum buyuruyor. Subhanallah. Ne kadar isabetli bir dua, ne kadar yerinde bir dua. Allah Resulü temiz rızıkla başlamıyor duasına. Allah Resulü kabul olunmuş bir amelle başlamıyordu vacına. Allah'ın Resulü faydalı ilimle başlıyor. Çünkü faydalı ilim olmazsa hangi temizlikten bahsediyoruz biz? Faydalı ilim olmazsa hangi kabul olmuş amelden bahsediyoruz? İnsan ilim olmadan kabul olmuş ameli bilebilir mi? İlim olmadan temiz rızkın hangisi temiz, hangisi haram, hangisi helal bilebilir mi? Bilemez. Kesinlikle bilemez. O yüzden Allah'ın elçisi faydalı ilimle başlıyor. Ve değerli kardeşlerim, günlük hayatımız, günlük hayatımıza baktığımız zaman bu üç tane meseleden ibarettir. Ya ilimle meşgul oluruz, ya rızık talebiyle meşgul oluruz, ya da kabul olunmuş amel için mücadele ederiz. Bu üç maddeden ibarettir. O yüzden her şeyin başında ilmi isteyeceğiz ki temiz rızka sahip olalım. İlmi isteyeceğiz ki Allah katında amellerimiz ne olsun? Kabul olunmuş amellerden olsun. Bu birincisi. İnşallah fazla uzatmayacağız. Biraz şerh ederek, birkaç örnek vererek devam edeceğiz inşallah. İlim öğrendik mi? ibadetin ne olduğunu öğrendik. Tevhidi biliyoruz. Tevhid bir ibadettir. Namaz bir ibadettir. Oruç bir ibadettir. Artık şu sayacağımız noktaların hangi ibadet şekli olursa olsun hepsi üzerinde uygulayacağız. İbadet mi? Hangi çeşidi olursa olsun şu anda sayacağımız yedi tane maddeyi uygulayacağız. Birincisi Tevhidi seveceğiz. Allah'ın birlemeyi seveceğiz. Allah'ın Tevhidin ne olduğunu bileceğiz. Namazın ne olduğunu bileceğiz. Zekatın ne olduğunu bileceğiz. Bunu öğrendik. Diyelim. İkincisi ne? Sev sevmek. Sevgi. Tevhidi seveceğiz. Namazı seveceğiz. Subhanallah. Sevgi bir ibadette olursa o ibadette ciddiyet olur sevginin olduğu yerde ciddiyet olur. Sevginin olduğu yerde faydalı bir netice olur. Bir insan tevhidi severse tevhidi öğrenir, tevhidi araştırır, tevhidi gerçekleştirir. Bir insan namazı severse namaz kılar. Sevmediği bir şey bir insan yapar mı? Sevmediği bir konuda bir insan ciddi olur mu? Olmaz. Kesinlikle olmaz. Ondan dolayıdır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerine baktığımız zaman Allah'ım senden sevgini yine seni seveni sevmeyi sevgiye, senin sevgine yaklaştıracak amelleri istiyorum diyor. Senden seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak amelleri istiyorum diyor. Yine bakın burada bilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle Rabbinden istiyor bunu. Çünkü Rabbim muvaffak kılmazsa bir insan bu ibadeleri sevemez. Rabbini sevemez. Dinini sevemez. Peygamberini sevemez. Kulluğu sevemez. Eğer Rabbim onu muvaffak kılmazsa. O yüzden bize de ne yapacağız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konularda yapmış olduğu duaları ezberleyeceğiz, öğreneceğiz, secdelerimizde tekrar dediğim gibi icabet dualara icabet edilen yerlerde dua edeceğiz ki Rabbim muvaffak kılsın. Peygamber Efendimiz ilk başta yine her şeyde olduğu gibi Rabbinden istiyor. Rabbim senin sevgini, senin seveni sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak amelleri senden istiyorum buyuruyor. Düşünsenize subhanallah. Eğer bir adam namazı sevmese tam onun zıttı masiyeti sevse, hayrı nereden getirecek? Nereden hayır getirecek? Birisini görüyorsunuz Birçok öyle kardeşlerimiz Allah'ım ya Rabbim onlara inşallah hidayet ver, onlara sevgini koy, onların kalbine senin sevginin, Resulun'un sevgisini, dininin sevgisini koy. Zaten namaz kılmıyor veya da namazı veya da herhangi bir ibadeti sevmediği gibi, onunla meşgul olmayı sevmediği gibi kötülükleri seviyor. Nereden hayır getirsin bu? Nasıl bu adamdan senin kulluğu bekleyeceksin? Nasıl bu kişi nasıl kulluk etmesini bekleyeceksin? Etmez ki. Yine onun yanında Yüce Rabbimiz, Muhammed Suresi Ayet 9'da şöyle buyurmakta: "Zalik astaybullah Bismillah, Zalik be bi anhum kerhu ma anzal Allahu fa ahabtta aamal Onlar Allah'ın indirdiğini Allah'ın indirdiğinden hoşlanmadıkları için amellerini boşa çıkardı Allah Azze ve Celle onlar." Allah'ın indirdiğinden hoşlanmadıkları için, sevmedikleri için amelleri boşa gitti. Evet. Bir insan kalkar da vallahi benim her şey kafamı yatıyor da şu namazı hiç sevmiyorum var ya. biller. Her şey çok güzel de şu Kur'an olmasa ve da hoşlanmıyorum ve da abdeste öyle var ya Subhanallah. Diyor ki abdest almaktan şu abdest almak olmasa var ya acayip zoruma gidiyor. Euzubillah. Vallahi dikkat ederim. Vallahi dikkat edelim. Dinler çıkarız da hiç farkımız bile olmaz. Allah'ım sana sınır ya Rabbi. Seveceğiz. Allah Azze seveceğiz. Resul'unu seveceğiz. Dinini seveceğiz. İman ehlini seveceğiz. İman ehline karşı lütfen buraya çok dikkat edelim bu maddeye. İman taşıyan kim olursa olsun. İman taşıyan her bir insana sevgi Allah'ın iziyle onlara karşı Rabbimizden içimizdeki kim bırakmamasını isteyeceğiz. O insan belki cahil olabilir, belki eksiklikler olabilir, belki bazı yanlış işlerle meşgul olabilir, belki kendisi hatırlatıldığı zaman bir anda dönüş yapıp da hakka, hakka dönebilir. Onlara karşı kalbimizde Rabbimize, Rabbimize, duamıza, Rabbim, aynı Haşr suresine geçtiği gibi Es-Savvillâh, Rabbena ufirlene, وَلِيْخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُفُ الرَّحِيمِ Rabbim bizleri bağışla. Bizden önce imanla bizi geçen kardeşlerimizi de bağışla. İman ehline karşı kalbimizde bir kin, nefret bırakma ya Rabbi diye dua edeceğiz. Tabii ki iman ehlini seveceğiz. Belki birtakım hatalar olabilir. Herkes mükemmel değildir. Her birimizin hatası var, her birimizin yanlışı var. Ama insanlara iman ehline karşı inşallah sevgi beslemeye çalışacağız. Ve nasıl ki kendi ailemizde görmüş olduğumuz herhangi bir yanlışlığı düzeltmeyi istiyorsak, hiçbiriniz zannetmiyorum kardeşi için, hanımı için, çocukları için, annesi babası için, onlarda görmüş olduğu yanlışlık karşısında, onları küçümse, küçümsemeyeceği gibi veyahut onları kınamayacağı gibi ne yapar? Elinde tutar, düzeltmeye çalışır, yanlışını tamir eder, yanlışından dönmesi için en güzel şekilde mücadele verir. Aynı şekilde müminler de kardeştir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَلْتَقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Muhakkak müminler <gülüyor> kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin, Allah'tan korkun, umurun ki merhamet olursunuz. Evet, çok önemli bir madde. Evet, Sevdi, öğrendik ibadetin. Yine Rabbimizden istedik sevmeyi, Rabbimiz'e sevmeyi nasip etti. Öğrendik, bilgi istedik, Rabbimiz verdi. Sevmeyi istedik, Rabbimiz sevdirdi. Ne yapacağız şimdi üçüncü olarak? Üçüncü olarak yapmamız gereken husus azmetmek. Azmetmek. Ne demek azmetmek? Gayret göstermek. Gayret. yeri kalptir. Azim kalp amelidir. Öğrendik, sevdik. Şimdi ise kalbimizde bir hareketlenme olması lazım. Ne için? Onu gerçekleştirmek için. Onu amele dökmek için bazen örnek veriyoruz, mesela şurada bir ses çekme cihazı. Bunun özelliği bana anlatıldı, ne olduğunu bildim, hoşuma da gitti. Karlık güzel, şekli güzel, her şey güzel, ses kalitesi güzel. E şimdi ben bunu almak için çaba sen gayret göstermezsen nasıl ulaşacağım ona? Nasıl ulaşacağım? Elbette gayret göstermem lazım. Harekete geçmem lazım. Onun için bir şeyler yapmam lazım ki onu alabileyim, ona sahip olabileyim. Birçok kardeşlerimiz, vallahi yani biz de içerisindeyiz, Allah Allah'a sığınırız, biz kendimizi istisna etmeyelim. Sohbetlere geliyoruz. Bugün maşallah olduğu gibi, Allah hepinizden razı olsun. Sohbetlere geliyoruz. Sohbet anlatılıyor, herhangi bir husus anlatılıyor, öğreniyoruz çok güzel kavruyoruz. Öyle de hoşumuza gidiyor ki maşallah ya, vallahi öyle bir anlattı ki, yani tam da dediği gibi, öğrendik. Ama gayret yok. Ne fayda? İlim öğrenilmesinin sebebi, ilim meclislerinin sebebi ameldir. Burada toplanmamızın sebebi neticesi, biz amel için toplanıyoruz. Öğrenelim de amel edelim. Öğrenelim de hayatımıza geçirelim. Öğrenelim de bir şeyler yapalım diye. Yoksa sadece dinlemek için değil. Ben hiç şüphesiz, şerksiz şüphesiz buraya gelen kardeşlerimiz <gülüyor> çok sev, yani öğrendikleri gibi dua ettiklerine inanıyorum, sevindiklerine inanıyorum, konuyu sevdiklerine inanıyorum. Ama birçoğumuza gayret olmadığı için hepsi boşa gidiyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. Subhanallah. Ne anladık biz bu sohbetten. Ne anladık biz bu derse O yüzden değerli kardeşlerim diğer iki hususada olduğu gibi Peygamber Efendimizin e şu duasını ezberliyoruz. Ne yapıyoruz? Peygamber Efendimizden gelen İbn Kâim'in Saadet Diyarının anahtarları diye bir kitabında geçiyor bu juayet. Allah Resûlû Salâllahu Aleyhisselâm şöyle dua edermiş: Rabbim doğru yol üzere olmak için senin doğru yolun üzerinde olmak için doğru amellerle meşgul olabilmek için doğru işler yapabilmek için bana güç kur bana gayret ver bana gayret ver gayretimi artır ne için? doğru yolda olabilmek için Doğru yapabilmek için, doğru ile amel edebilmek için bana benim gayretimi arttır diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine dua edermiş. Biz de dua edeceğiz. Bu duayı biz de yapacağız. Diyeceğiz ki Rabbimiz, senin yolun üzere kalmak, yolun üzerinde kalabilmemiz için salih amellerle meşgul olabilmemiz için Güzel işler yapabilmemiz için gayretimizi arttır. Gayretli olmayı bizlere nasip et. Tekrar tekrar bu noktaları, her bir noktayı saydığında baştan tekrar saymaya uygun görüyorum. Hem kafamıza girsin hem de bir bağlantı kuralım. Öğrendik, sevdik, Rabbimize dua ettik, bize azmetmeyi nasip etti. Gayretli olmayı nasip etti. Gayret, gayreti de Rabbimiz bize nasip ettikten sonra ne yapıyoruz? Artık amele döküyoruz. Artık amel ortaya çıkıyor. Dördüncüsü amel. Amel etmek. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dalimin zikretmiş olduğumuz hadiste Geçmişti bu hadis. Tekrar zikrediyoruz inşallah. Ebu Davud'un ve Nesai'nin sahih bir şekilde revert etmiş oldukları bir hadisi şerifte Muaz ibn Cebel'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ya Muaz seni seviyorum. Allah için seni seviyorum. Bundan dolayı her namazın arkasından şöyle dua etmeyi terk etme, bırakma. Sürekli şu şekilde dua et. Nasıl? Allahümme a'inni ala zikrika ve şükrünle ve husn ibadetik. Allah'ım, seni zikredebilmem için, vermiş olduğun nimetlere şükredebilmem için ve güzel bir şekilde sana ibadet edebilmem için bana güç, kuvvet ver. Bana yardım et. Benim yardımcım ol. Ne yapıyoruz? Güzel amel öğrendiklerimizi tatbik edebilmemiz için her namazın arkasından bu şekilde Rabbimize dua ediyoruz. Dikkat et ederseniz, Subhanallah, Peygamber Efendimizin bu yerde namazın arkasından böyle bir dua etmesi ne kadar da isabetli. Ne kadar da yerinde. Değil mi? Namazı kıldınız arkasından, sabahı kıldınız arkasından öğlen var. Terleleme namazını kıldınız arkasından ikindi var. ikindiden sonra akşam var. Akşam namazından sonra yatsı namazı var. Hepsinin hepsinde de Rabbimize yardım yani Rabbimiz bizlere güç vermezse, bizlerin yardımcısı olmazsa biz nasıl bu ibadetleri yerine getireceğiz? Allah Resulü o kadar yerinde güzel dua etmiş ki, namaz biter bitmez daha kulluğu yapmışsın sıcağı sıca. Rabbim bir dahaki namaz için bana güç ver. Bir dahaki gelecek ibadet için bana güç kuvvet ver diye amele dökebilmemiz için ne yapıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu bu duayı ezberliyoruz ve onu hayatımız, dua ederek hayatımızda Rabbimiz, yani Rabbimizin bize güç kuvvet verebilmesi için o ibadeti gerçekleştirebilmemiz için bu duayı yapıp Rabbimize yaklaşıyoruz inşallah. Ameli de gerçekleştirdik. Ameli de yerine getirdik. Ama şöyle bir soru var şimdi. Amel herhangi bir amel mi? Herkes kendi kafasına göre mi bir amel yapacak? Yoksa nasıl bir amel? İhlaslı ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir amel. Beşincisi de bu. Yani amele döktük ama nasıl bir amel? Öncelikle ihlaslı bir amel olacak. Yani Allah Azze ve Celle için, Allah rızası için sadece O'nu kastederek, O'nu murad ederek bir ibadet olacak. Daha Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetine, sünnetine uygun olacak. Şayet böyle olmazsa, ne kadar amel edersek edelim, ne kadar çok ibadetle meşgul olsak olalım, hiçbir faydası yok. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta: Zümer Suresi ayet 65-66. Estağfurullah, Bismillah. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بِاللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ يجرب بنفسه هذا الشيء لو يقولمكتا يا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى senden önceki Peygamberlere de vahyedildi ki şayet ibadetlerinde Allah'a ortak koşacak olursan bütün amellerin boşa çıkar. Bilakis Rabbine kulluk et ve şükredenlerden ol. Ben bu örneği çokça getiriyorum. Nasıl? Hitap kime? Hitap size yani ilk olarak hitap ne? Size de bir başkasına. Kitap ilk olarak resule Allah'ın elçisine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme insanların en bilinçlisi, en takvalısı, en ahlaklısı, Rabbine, Rabbini en iyi bilen, Rabbine en sevgili olan kişi, sen dahi olsa Muhammed, sen var ya sen, Yine de amellerin boşa çıkar eğer ben orta koşarsın. O yüzden şirk dediğimiz bela ibadeti yakıp yıkmakta, Mahvetmekte. Peygamber dahi olsa. Ne yapacağız? Herhangi bir amel yapmayacağız. Herhangi bir amelle meşgul olmayacağız. Ne yapacağız? Öncelikle Allah rızası için yapacağız. Yapmış olduğumuz amel de Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyacak. Ne diyor? Müslimin Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir hadisi şerifte, der. Müslim etmiş olduğu bir hadisi şerifte "Men amile amelen lesa alayhi amruna fehu verdun." Kim bir amel işler de o konuda bizim bir emrimiz yok ise, onu biz buyurmamış isek o sahibine geri döndürülür. Allah katına makbud değildir. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları benzer bir hadisi şerifte yine Ayşe annemizden "Mən ahdethu fi emrinâ hâzâ mâ leysa minhu fehuve redd." Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi Ortaya atarsan red olunur, makbul değildir Allah'ın katında. Yüce Rabbimiz Mülk Suresinde şöyle buyurmakta. ifadada: "Assalamu alaikum, bismillah. Ellehi kılak al-mu'ta ve al-hayata liyabluhu eyyukum, ahsa amele O Allah öyle Allah ki sizden hanginiz? güzel bir şekilde amel edecek diye onları hangimiz güzel bir şekilde amel edecek diye onları imtihan için ölümü ve hayatı yarattı diyor. Ölüm ve hayatı yarattı ne için? Hangimiz güzel amel işleyecek? Bu Fudail İbn-i radıyallahu anh, rahmetullahi aleyhi sorulduğu zaman bu ayet ne demek yani güzel bir amel? Nedir bundan kasıt? suhu اَخْلَصُهُ diyor. Allah için olan ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olan diyor. Eğer bir amel Allah için olur, Resul'ün sünnetine uygun değilse Allah katında makbul değildir diyor. Yine bir amel Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olur ama Allah rızası için olmazsa o amelin de hiçbir faydası yok. Eğer inşallah sizin de, size de uygun olursa burada küçük bir parantez açıp ikinci bir küçük bir, beş dakikalık bir ilave yapmak istiyorum. Sohbetimizle alakası olmasa da şu maddeyle, beşinci maddeyle alakalı olduğu için uygun gördük. İnşallah sizi sıkmayız. Sabrederseniz. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetine uygunluk dedik. Değerli kardeşler, İnşallah dikkat ederseniz güzel olacak bu konuya. Özellikle burada daha dikkatli olun. İbadet. İbadet altı yönüyle bu bir alimimizin sohbetinden bu istifadeyi çıkardım. Altı yönüyle ibadet şerata uygun olması lazım. Bir ibadet altı yönüyle şerata uygun olması lazım. Bir, sebep yönüyle, iki, cins, cinsi yönüyle, hepsini açıklayacağız inşallah, cinsi yönüyle, üç, keyfiyeti yönüyle, dört, adet yönüyle, beş, zaman yönüyle, altı, mekan yönüyle. Şimdi tek tek bunları açıklayalım inşallah. Hani o zaman, o zaman, Bileceğiz ki ibadet ibadet mi değil mi? Ve altta ibadeti nasıl yerine getirmemiz lazım. Sebep yönüyle dedik. Dedi ki bir ibadet sebep yönüyle şeyler uyması lazım. Bir örnek verelim. Mesela meşhur bir olay mevlüt diyelim. <gülüyor> mevlut kandı, evet mevlut okutmak. Ve altta bazı bazı gecelerde kutlanan bazı olaylar. Diyorsun ki şimdi, hangi sebeple sen bu mevlütü okuyorsun? Ya işte bu, bu sebeplerden dolayı ben bunu yapıyorum. Allah rızası için yapıyorum. Bunun sebebi, bunu okutmanın sebebi, bunu yaptırmanın sebebi Allah rızası. Demek bunun sebebi Allah rızası. Ama bu sebepten dolayı böyle bir ibadetin olduğunu biz Kur'an sünnette bilmiyoruz. Sebep yönüyle bu Kur'an sünnette ters. Kur'an ve sünnette bu sebepten dolayı böyle bir şeyin yapıldığını biz bilmiyoruz. Sebep yönüyle muha şeriyata muhalif bu. Sebep yönüyle şeriyata ters. Hah, adam kalkar, kadir gecesini ihya eder. Dersin ki niye bunu yapıyorsun? Ben bunu... İbadet seveyen sebebi, bunu yapma sebebi Allah'a yaklaşmak, Allah'a dua etmek, Allah Hazreti Celle'ye yardım Hazre Celle yar almak. Çünkü bu sebepten dolayı Allah, Allah'ın kitabında Resulünün sünnetinde nasıl var? Ha diyoruz, Allah senden razı olsun. Doğru mu? Bu doğru bir sebep. Senin sebebin doğru bir sebep. Çünkü bu sebepten dolayı böyle bir şey yapılmış. Bu sebepten dolayı kıyam edilmiş o gece ibadetler çoğaltılmış, dualar edilmiş ha diyoruz bu sebep doğru bir sebep işte. Ya artık her bir şeyi buna kıyas edin. Yapılan hangi sebepten dolayı yapıyorsun? O sebepten dolayı öyle bir ibadet peygamber tarafından yapılmış mı? Yapılmışsa başımız başımız gözümüz üzerine. Yapılmamışsa diyoruz ki bu sebep yönüyle şerada muhalif. İkincisi cins yönüyle. Nedir cins yönüler? Hepinizin bildiği gibi mesela örnek olarak yücel ablimiz gücü yetenler için kurban kesmelerini emrediyor, değil mi? Gücü yeten bir Müslüman'ın kurban kesmesi, tavuk kurban edebilir mi? Horoz, tavşan veya bilmem farklı hayvanlar. Hayır, diyoruz ki cins yönüyle Biz biliyoruz ki inek cinsi, deve cinsi, koç cinsi. Bu hayvanlar, bu cins hayvanlar kurban edilir. Biz bunu Allah Resulünden öğreniyoruz. Allah Resulü bunları bize öğretiyor, bunları bize gösteriyor, bunları uyguluyor. Sen kalkıp da cin sürüne bir tavşan seçersen veya at horoz seçersen, derisi kuzunu bakma kardeş. Yani böyle yok, bu şekilde bir cins kullanılmamış, bu şekilde bir cins hayvan kurban edilmemiş. Cin sürüle diyoruz, bu ibadet muhalife, bu şeriata muhalif diyoruz. Bunu yapamaz. Artık kıyas edin. Aklınıza ne geliyorsa. Üçüncüsü keyfiyet yönünde. E, namaz var. Oruç var. Zekat var. Hac var. Bunun bir keyfiyeti de var. Bir adam kalsın, abdest alsın. Ama şunu da vurguya söylüyorum. Gerçekten ama gerçekten niyeti Allah rızası olsun. Vallahi de Allah rızası için yapıyorum desin. Ama şurada bir ön takla, bir arka takla atsın, bir bilmem bazı hareketler yapsın, ben namaz kıldım desin. Yok diyoruz, hayır, yanlış yapıyorsun. Bu şekilde bir keyfiyet, bu şekilde bir ibadet keyfiyetinin biz olduğunu bilmiyoruz. Hele yani özellikle namaz, namazın keyfiyeti bu değil. Bu şekilde namaz, Allah Resulü'nden biz bilmiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sallû kemâ râeytumûnî usallî'' diyor. ''Beni nasıl namaz kılar'' gördüyseniz öyle namaz kılın diyor. Bu şekilde yapmamış ki. O zaman diyoruz, keyfiyet yönüyle bu şeriata muhalif. <gülüyor> Dördüncüsü, adet yönüyle. Bu çok casıtça meydana gelen bir müşkilat. Ya ne var çok yapsam? Ne olur ki çok yapsam? Daha iyi değil mi? Allah Azze ve Celle de bizlere belli vakitlerde, belli sayılarda namazı farz kılmış rekatlarda. Sabah namazının farzı iki rekat, öğle namazının farzı dört rekat, akşam namazı ikindinin dört rekat, akşam üç, yatsı dört. Kardeşimizin bir tanesi desin ki, abi vallahi vallahi de billahi de benim niyetim iyi. Benim niyetim Allah rızası. Fazla sebep kazanmak. Kalsın o dört rekazı sekiz yapsın. Ramazan ayı gelmiş. Maşallah Aa, bu sene kendimi çok iyi hissediyorum. Bayağı da sağlıklıyım. Ben bu ay, bu Ramazan'ı bir değil de iki ay tutayım. Fazla yapsın. Kabul olur mu? Vallahi kabul olmaz. Fazlası kabul olamayacağı gibi azı da kabul olmaz. Alep neyse... Allah'ın elçisi bize nasıl adet olarak neyi öğretmişse nasıl yapmışsa çoğu da zarar azı da. Ne anlamda şunu diyorum yani diyoruz farz ibadetlerde yani dört olan bir ibadeti sekiz yapamazsın farzı. Ama peygamber efendimiz bazı ibadetlerde fazlalığı hoş görmüş fazlalığa karışmamış. Bilakis fazla yaparsanız kim daha fazla yaparsa daha çok sevabı var demiş. Kim bu kadar bu kadar zikir yaparsa bu kadar daha fazlasını yaparsa daha fazla sevabı var demiş. O yüzden adet yönüyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiğinin dışına çıkmamaya çalışacağız. Eğer çıkarsak şeriatı muhalif olacak. Beşincisi zaman yönüyle herhalde hemen aklınıza geri gelir. Mesela Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz, müminlere belli vakitlerde farz kılınmıştır diyor. Belli vakitlerde. İbn-i Rahmetullahi Ali, bu konuda geçen soru ders yapıyorduk. Derste hocamız zikretti de. Diyor ki nasıl ki, bir, bir namazı vaktinden önce kılamayacağın gibi, vaktinden sonra da kılamazsın. Ancak tabi ki bazı hususlar müstesna, cel meseleleri onlara girmiyor. Ama genel olarak vakit namazları belli vakitlerde farz kılınmıştır. Ne ondan önce kılabilirsin, ne de ondan çıkamazsın. Mesela bazı bazı kardeşlerimiz Allah onlara inşallah Rabbin bilinçlerini arttırsın. Bu amellerinden en kısa zamanda dönmeyi onlara nasip etsin. Ne yapıyor? Sabahı kılmıyor, öğleyi kılmıyor, ikindiyi kılmıyor, akşamı kılmıyor, yatsıyı kılmıyor. Gerçekten de meşgul olabilir, inanıyoruz buna. Ne yapıyor? Eve geliyor, hepsini cem ediyor, hepsini birden kılıyor. ki Subhanallah sen yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Nasıl ki bir namazı vaktinden önce kılamıyorsan, o şekilde de birleştirerek sonradan kılamazsın. Belli vakitlerde farz kılınmış, o vakitlerde kılacaksın. Ramazan orucu zamanı Ramazan ayındadır. Şerwade tutamazsın. Şaban ayında tutamazsın. Zaman olarak şeriat nasıl emretmişse, nasıl bize öngörmüşse o vakitlerde, o zamanlarda o ibadetler eda edilmek mecburiyetinde. Evet altıncısı ise mekan yönünde. Hepimizin bildiği gibi Allah Azze ve Celle belli yani güç, güç, güç kuvvet yol bulanlara, maddi durumu iyi olanlara, güç yerinde olanlara hac etmeyi, evini ziyaret edip orada belli ibadetlerde bulunmayı bizlere emrediyor. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ men مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْسَ Allah Azze ve, ve Celle'nin gücü yetine yetirebilen için hac etmesi insanlar üzerinde bir borçtur. Allah Azze ve Celle emrediyor. Gücü yeten hac yapsın. Adam hacici ne yapıyoruz? Mekke'ye gidiyoruz. Kabe'ye gidiyoruz. Kabe'ye Kabe tavaf ediyoruz. Safa ile Merve'de sayı yapıyoruz. Arafa tavakife duruyoruz. Orayı değil de mekan yönüyle başka bir yeri seçebilir miyiz? Seçemeyiz. Orada hac yapmamız lazım. Orayı tercih etmemiz lazım, mekan olarak orayı seçmemiz lazım. Onun dışında kalkıp da başka yere giderek ne kadar da doğru yapılması gerekenleri yapsak da kabul değil. Oraya gitti, hac bu kadar hac yapmış gibi oldu, nereden çıktı, bu geliyor öyle kulaklara, buraya gitti, şuraya gidersen hac yapmış gibi olursun, Subhanallah. Nerede bu geçiyor? Hangi kitapta Bütün kitabımızda böyle bir şey yok, Allah'ın kitabında böyle bir şey yok. Resulü'nün sünnetinde böyle bir şey yok, hac şeyi bellidir, hac ibadetinin yapılması gereken yeri bellidir. Birilerin bir yere giderek hac yapmış gibi olması böyle bir şey söz konusu değil. Ne yapacağız? O yönüne de dikkat edeceğiz. Evet, bu kıza yani parantez içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygunluk dedik bu ilave yapmaya ihtiyacı duydum. Şimdi ise yine sohbetimize geri dönüyoruz. Ben altı madde dedim ama yedi madde, madde dedim ama altı madde sohbetimizin konuları. Ne yaptık? Birincisi öğrendik, ibadeti öğrendik. İkincisi o ibadeti sevdik. Üçüncüsü azmettik. Dördüncüsü amel döktük. Beşincisi Allah rızası için yaptık ve Resulün sallallahu alaihi wasallam'ın sünnetine uygunluğuna dikkat ettik. Altıncısı ise yine çok önemli bir nokta. Bu ibadetimize, ibadetlerimize zarar getirebilecek her bir şeyden ibadetimizi uzak tutacağız uzak tutacağız. Mesela tevhid bir ibadet mi? Hem de ibadetin ibadetlerin en şereflisi. Namaz bir ibadet mi? İbadetlerin en şereflisi. Ne yapacağız? Tevhide şirki bulaştırmayacağız. Namazımıza şirki bulaştırmayacağız. Çünkü o şirk ne yapar? İbadetimizi daha önce dediğimiz gibi yerle bile eder, mahveder, eder yok eder, götürür edeceğiz. Amelimizi ne boşa çıkaracaksa, amelimize ne zarar verecekse, ibadetimize ne zarar verecekse, ibadetimizi o zarar verecek olan maddeden uzak tutacağız. Ve yine az önce zikretmiş olduğum ayeti okumakta fayda görüyorum. Zümer Suresi ayet 65. Esâbillâhi bismillâh ve laqad ûhie ileyke ve inellezîne min qablik. لَاِنْ اَشْرَاكْتَ لَا احْبَقَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ خَاسِرِينَ وَاِلَّهَ فَعْبُدُ وَكُمْ مِنْ اشْرَاكِرِينَ Muhammed sende, sana da, senden öncekilerine de vahy edildi ki şayet Allah'a ortak koşacak olursan anne derin boşa çıkar. Ne yap? Ancak Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Demek ki ne yapmamız lazım? İbadetlerimizi her türlü tehlikeden, ibadetimize her türlü zarar verecek maddelerden uzak tutmamız lazım. Vallahi bir insan, bir mümin ibadetlerinde bu noktaları gözetirse, bunlara dikkat ederse, bunları gerçekleştirirse, en kısa zamanda görecektir ki çok büyük bir değişim olur olacaktır. Zevk alacaktır, devamlı olacaktır, Allah katında makbul olacaktır, güvende olacaktır. Bu en bu, bu bu meseleler, bu meselelere bu sohbetin konusuna baktığımız zaman birçok Müslümanın problemi bu. Birçoğumuzun problemi. Samimiyet var, gayret var, azim var ama bilgi yok. Kimisinde bilgi var, gayret yok. Kimisinde bilgi gayret var. Ama gene de samimiyet veyahut da ihlas yok, subhanallah. Hepsi var, neden korunması gerektiğini bilmiyor. Eğer bunlara dikkat edersek, inşallah çok güzel neticeler aldığımızı göreceksiniz. Allah Azze ve Celle beni sabırla dinlediğiniz için sizden razı olsun. Yine Rabbimiz en güzel şekilde bu noktaları öğrenip gerçekleştirmeyi bize nasip etsin. Rabim bizi buradan birleştirdiği gibi kıyamet günü de cennetinde bir araya getirsin inşallah. Amin. Allah sizden razı olsun. Subhanak Allahumma bhamdik. illa